A'udhu billahi min ash-shaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ala Muhammedu ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhaqni bis salihin. Birinci dersimiz nahiv derslerimiz değil mi? Nahiv derslerimizin ilki kelime ve çeşitleri. Arkadaşlar bu ders ve bundan sonraki ders. ilk iki ders biraz sıkıcı olacak. Çünkü tamamen tanımlarla ilgili arkasından hemen iraba geçeceğiz. Bina ve iraba geçeceğiz. Normalde nahiv kitaplarında bu konu en son konudur. İrab konusu en son konudur. Ancak ben özellikle ilk başta anlatıyorum ki öğrenci sona kadar bunları iyice kavrasın. Bunları iyice kavrasın diye özellikle hemen başta anlatıyorum. 3 4 5 ve 6. dersimiz. Ee, ve hatta 7 yedi, 7. dersimiz 7'ye kadar Şey geçecek ee, Biraz sıkıcı geçecek Biraz sıkıcı geçecek Daha doğrusu sıkıcı olmaktan ziyade Biraz daha zor olacak Yani hiç bilmediğiniz Şeyleri öğrenmek Size biraz zor gelecek Anlayacaksınız ama Ne anladığınızı dahi Anlamayacaksınız belki Yani konuyu anlayacaksınız ama bu anladığınızın Ne işe yaradığını ne yapılacağını anlamayacaksınız Belki ama hiç merak etmeyin Allah'ın izniyle 3 derste de Bu öğrendiklerimizin uygulamasını yapacağız. 9. derste, Allah izin verirse 9. dersimizde iğrabı genel hatlarıyla bilmiş olacaksınız ve her yerde bunu uygulayabileceksiniz. 9 ders sonunda iğrabı uygulayabilecek bir noktaya geleceksiniz. 3 derste özellikle uzun uzun bunların uygulaması üzerinde çalışacağız. Dediğimiz gibi 1. ders tamamen tanıma yönelik bir ders. Tamamen tanıma yönelik bir ders. Kelime ve çeşitleri. Nahvin konusu kelimedir arkadaşlar. Yani nahvin konusu kelimedir. Zira Arapçada kelimenin üzerindeki harf ve hareket değişikliğine göre mana ortaya çıkar. Veya kelimeler içinde bulundukları konuma göre üzerlerinde harf ve hareket değişikliği olur veya olmaz. Veya olmaz. Yani bunlara da mebni denir zaten. Buna göre mana çıkar. O halde nahvin temel konusu kelimedir. Nahvin temel konusu kelimedir. Bu yüzden bütün nahiv kitapları mesela metne Kıtır veya e, katrun ne da veya şuzu şuzur zeheb veya işte kafiye hangi kitaba bakarsanız bakın hemen el kelimetü diye bir tarifle başlar. El kelimetü kavlun Mufredun Tabii bazı kitaplar farklı tanımlar yapmışlardır. Vudi alimanin e, şeklinde böyle farklı tanımlar getirmişlerdir. İbn Hişam Şuzur'da oldukça mesela buna itiraz etmiştir. Yani bu tanımlara itiraz etmiştir. Birçok kitapta laffun, ude'i limanen müfredin şeklinde tanımlar getirmiştir. Neyse burası önemli değil. Kelimeyi nasıl tarif ediyoruz? El kelimetu kavlun müfredun El kelimetu mübdeda kavlun müfredun haberdir değil mi? Kavlun haberidir. Ee, kelime bir kavildir ve müfred bir kavildir. Müfred bir kavildir. Tanımın içindeki her bir kelimenin de her bir lafzın da ne yapmamız lazım? Manasını açığa çıkarmamız lazım ki bu şekilde anlaşılsın. O halde bir şeye kelime diyebilmemiz için onun bir kavil iki müfret olması gerekiyormuş. Bu iki hassayı, bu iki özelliği üzerinde taşıyorsa biz ona ne diyeceğiz? Kelime diyeceğiz. Değil mi? Bu iki özelliği kavil ve müfret. Peki kavil nedir? El lafzu dâllu alâ manen. Kavil Bir manaya delalet eden lafızdır. Bir manaya delalet eden lafızdır. O halde manaya delalet etmeyen her şey kavil değildir. Değil mi? Kavil ne demekti? Bir manaya delalet eden lafız demekti. Eğer bir şey manaya delalet etmiyorsa kavil değildir. Dolayısıyla kelime de değildir. Bakın kurguyu iyi anlayın. El kelimetu kavlin dedik. Kelime bir kavildir. Kavil neydi? Manaya delalet eden lafızdı. Kavül ne demekti? Manaya delalet eden, bir manaya delalet eden lafız demekti. O halde manaya delalet etmeyen her türlü ses, mesela çalgı sesi bir kelime değildir. Veya e, hiçbir manası olmayan sesler. Bunlar bir kelime değildir. Hayvan sesleri veya şunlar bunlar, bunlar kelime değildir. Değil mi? Hayvanın çıkarmış olduğu ses. Köpeğin çıkarmış olduğu ses manaya delalet etmediği için bir kavil değildir. Yani lafız değildir, lafız olmadığı kavil değildir ve kelimede değildir. Anlaşıldı mı? Dedi ki kavil lafzut dalü ala manen lafız lafava atmak demektir arkadaşlar. Lafız lafava atmak demek. Lafazan nevat ağızla hurma çekilir. Yani rama değil. lafava Atmak demektir. Ağızla bir şeyi dışarıya atmak. Mesela lafazen nevvate hurma çekirdeğini hüf diye böyle dışarıya attığınız zaman buna Araplar lafazen nevvate derler. O halde bir şeyin kavül olabilmesi için aynı zamanda ağızdan atılması gerekiyor. Ağızdan dışarıya çıkması gerekiyor. Ha, şimdi iyi dikkat edin bir şeyin kavül olabilmesi için Hem bir manaya delalet etmesi gerekir, hem de ağızdan çıkması gerekir. Bakın, bir şeyin kavl olabilmesi için hem manaya delalet edecek, hem de ağızdan çıkacak. O halde taht diye bir at resmi çizdik. Bu bir manaya delalet eder mi? Eder. Ata delalet eder. Ancak ağızdan çıkmadığı için şey değildir. Kavl Değildir. Kavül olmadığı için de kelime değildir. Mesela elimle işaret ediyorum. Buraya gel şeklinde. Bu bir manaya delalet eder. Bu bir manaya delalet eder. Ama yani bir manayı kapsar. Bunda bir mana vardır. Ama ağızdan çıkmadığı için kavül değildir. Dolayısıyla kelime de değildir. Bak bu kadar basit. Anlaşıldı mı? El kelime tu kavlün müfredün. Bir şeyin kelime olabilmesi için Kavül olması lazım. Kavül olabilmesi için de iki şartı olması lazım. Bir, ağızdan çıkacak bazı harfler vesilesiyle. iki manaya delalet edecek. Manaya delalet edecek. Ee, bu ikisi olmazsa o şey kelime değildir. Tanımımıza ne dedik? El kelimetu kavlun müfredun. Kavli açıkladık. İki şart getirdik. Bir şeyin kavli olabilmesi için. Ağızdan çıkması ve manaya delal etmesi dedik. Aynı zamanda kelime olabilmesi için bir de müfret olması gerekiyormuş. Müfret olması gerekiyormuş. Müfret nedir? mana Cüzünün manası parçasının yani cüzünün manası, bütünün manasına delalet etmeyen demektir müfret. Mesela zeyt zeyt kelimesi. Tamam mı? Bunu ne yaptık? Parçaladık. Zal, ya ve dal şeklinde parçaladık. Del şeklinde, dal şeklinde ne yaptık? Parçaladık. Şimdi bu her bir parça zeyt delalet eder mi? Siz, siz zeli gördüğünüz zaman, zeli gördüğünüz zaman aklınıza zeyt gelir mi? Gelmez. Ya harfini gördüğünüz zaman aklınıza zeyt gelir mi? Gelmez. Dal harfiniz gördüğünüz zaman aklınıza e, zeyt gelir mi? Gelmez. Yani parça bütüne işaret etmiyor. Parça bütünü kapsamıyor. O halde bu müfret lafızdır. Bir şeyin kelime olabilmesi için kavil olması lazım ve müfret olması lazım. Kavil iki şartı barındırıyor. Nedir bu iki şart? Ağızdan çıkması lazım ve e, mana ifade etmesi lazım. Bir de müfret olması lazım. Parçanın manası bütünün manasına delalet etmeyen demektir. Müfret bu. Parçanın manası bütünün manasına delalet etmeyen Müfredin tersi ise mürekkeptir arkadaşlar. Müfredin tersi nedir? Mürekkeptir. Terkip edilmiş. Mesela gulam Zeydin. gulam Zeydin. Zeydin kölesi dediğiniz zaman. Zeyd'e baktığınız zaman köle akla gelir. Onun bir kölesi varsa kölesi aklımıza gelir. Köleye baktığımız zaman kimin kölesi bu? Zeydin. Zeyd akla gelir. Bak parçaladık. Gulam-u Zeyd'ini parçaladık. Bir gulam çıktı köle. Bir de Zeyd çıktı elimizde değil mi? Bunu parçaladık. Parçalar bütüne delalet ediyorsa işte bu mürekkep denir. Anlaşıldı mı? Kelimenin tarifi anlaşıldı inşallah. Arkadaşlar kelimeler isim, fiil ve harf olmak üzere üçe ayrılır. Kelimeler, isim, fiil, harf olmak üzere üçe ayrılır. El-ismu ma dell ala manen fi nefsihi gayri muhterinin bi ahadil ezmineti thelase. İsim kendi başına bir manaya delalet eder. Ama bu delalet 3 zamanla yani geçmiş zamanla gelecek zamanla veya şimdiki zamanla ve emir zamanıyla alakalı değildir. Mesela at dediğiniz zaman bir manaya delalet ediyor mu? Bu at demeyelim de top dediğiniz zaman veya masa dediğiniz zaman bir manaya delalet ediyor. Peki bu masa kelimesinde zaman var mı? Geçmiş zaman şimdiki zaman veya emir zamanı böyle bir şey yok. O zaman buna isim diyeceğiz. El ismu ma delle fi nefsihi gayri muhterinin bi ehadil ezmineti thelase buna isim denir fiil ise fiil ise el fi'lu ma ala fi nefsihi muhterinin bi ehadil ezmineti thelase bakın her iki tarifte de hem isimde hem fiilde ma delle ala ma'nen fi nefsihi tek başına bir manaya delalet ediyor yanına hiçbir şey istemiyor İsim de fiil de tek başlarına bir manaya delalet ediyor. Mananın açığa çıkması için başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Mesela e, es seyyara, araba dediğiniz zaman bir manaya arabayı araba ismini e, araba ismine delalet ediyor. Bir manaya delalet ediyor ve başka bir şeye ihtiyaç hissetmiyor. Ya da ketebe yazdı dediğiniz zaman kendi başına bir manaya delalet ediyor. O halde Bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle kayıtlıysa buna fiil. Üç zamandan biriyle kayıtlı değilse buna da isim diyoruz. Her iki tanıma bakın. Mainen ala manen fi nefsihi Bunlar aynıdır. İsimde gayri muktarinin bitişmemiştir mishtir hadil azmineti selese üç zamandan biriyle bitişmemiştir ismin tarifinde ama fiilin tarifinde fi Nefsihi muktarinin gayri değil muktarinin. Harf ise Harfe, e, eğmek, bükmek demektir arkadaşlar. Harfe, aslında ne demektir? Eğmek, bükmek, tahrif buradan gelir. Harfe, yuharrifu tahrif, e, çarpıtmak demektir. Harfin manası ise uç, kenar, sınır. E, mesela bir ayet var. Min harfin, insanların bir çoğu Allah'a kıyısından, köşesinden ibadet ediyorlar diye değil mi? Ee, bir ayet var harf ne demektir ee, kıyı köşe bir kenara atılmış e, bir kenarda olan uzakta olan mesela öminin nasi meyyardullahla harfin insanlardan bazıları vardır ki Allah'a böyle kıyıdan köşeden uzaktan uzağa ibadet ederler şeklinde harfin manası kelime manası budur Islahi manası ise مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي غَيْرِهِ Bak, e, isim ve fiil de dedik ki مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ Harfte ne dedik? مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًا Harfin manası tek başına çıkmaz. Nasıl çıkar? Başka bir şey daha gelecek yanına. O şekilde harfin manası çıkar. Harfleri ayırmışlar. Huruful me'ani, huruful me'bani diye. Ben buralara pek girmeyeceğim. Hurufu'l-meani dedikleri, mebani dedikleri bu 29 dokuz harf olur. Elif, b, diye işte çektiğimiz onlara detaylara girmeyeceğim. Şimdi kelimeyi üçe ayırdık. İsim, fiil, harf değil mi? İsme geldik. Teknis ve teskir açısından iki ayıracağız. İsimleri teknis ve tezkir açısından ne yapacağız? İkiye ayıracağız. Teknis ve tezkir dediğimiz müenneslik veya müzekkerliktir. Mühendislik veya müzekkerliktir. Mühendis dişillik, müzekker nedir? Ee, erillik. Mühendis erillik yani. Biz bir kelimeyle karşılaştık. Bir kelimeyle karşılaştık. Bunun müennes mi, müzekker mi olduğunu nereden bileceğiz? Mühendis mi, müzekker mi olduğunu nereden bileceğiz? Çok kolay. Çok kolay. Ee, mesela, bütün canlılara ele alalım İnsan veya hayvan veya bitki fark etmez. Tamam mı? Ee, insan veya hayvan. Ele alın canlıları. Erilleri müzekker, dişilleri müennestir. Müzek Bak bu kadar basit. Canlılar için bu kadar basit. Anne müennes, baba müzekker. Erkek müennes, kadın müzekker. Ee, erkek müzekker, kadın müzekker. Dede müzekker, nene müzekker. İnek müzekker mühendes boğa müzekker horoz müzekker ee, tavuk mühendes canlılarda bu iş kolay gelelim cansızlara gelelim cansızlara cansızlarda Türkçede yok değil mi mühendes veya müzekkerlik Türkçe'de yoktur ama Arapça'da var birkaç dilde daha var zannedersem böyle İspanyolcu da olduğunu duydum ben ee, ama tam bilmiyorum Tabii ki cansızlarda bu Müennes ve müzekkeri nasıl ayıracağız? Cansız kelimeye bakacağız. Masa, esseyyaratu veya elbabu ennafizetü. Bu kelimelere bakacağız. Müenneslik alameti varsa müennes, müenneslik alameti yoksa müzekkerdir. Bakın müzekkerlik alameti yoktur. Böyle bir tanım yok müzekkerlik alameti. Nasıl bir tanım var? Müzekkerlik alameti tanımı var. Biraz sonra göreceğiz. Bir şeyde, bir cansız kelimede Tamam Yani cansız eşyaya delalet eden bir kelimede. Mühenneslik alameti varsa o müennestir. Mühenneslik alameti yoksa o müzekkerdir. Peki hocam müenneslik alametleri nedir? 3 tanedir. Bir kapalı ta, tay-ı merbuta. İki elifi maksura. Üç elifi memdude. Nedir bunlar? Tay-ı merbuta bu isimlerin sonundaki kapalı t'dir. El merida, el meridatü. Dediğimiz o kapalı te var ya Tay-i merbutadır e, Es seyyaratü Bu tay-i merbutadır Tamam mı? Es seyyaratü Demek ki bunların sonunda ne var? Bak kapalı T var Yani müennesslik alameti var Es seyyaratü ne demekmiş? E, araba ama müenness bir kelimeymiş Birinci alametimiz bu Mühendnesslik alameti neymiş öncelikle? tay merbuta İkinci alametimiz Elif-i maksura Bu ne demek? Bir ya harfi düşünün. Bir ya harfi düşünün. Harekesiz, kendisinden önce de fethalı bir bir fetha varsa, yani kendisinden önce gelen harfin harekesi fethaysa buna elifi maksur denir. Leyla derken bak, Leyla, Selma, Kübra derken bunların hepsi nedir? Sonunda bir ya var. Ya'dan önce de ne var? Ya harfi var. Ya harfinden önceki bu hareketsizdir değil mi? Ya harfinden önce de elif var. E, pardon, fetha var. Yani bu cüz okutulurken size üstünde e, diye öğrettiler ya. EA sesi veren, EA sesi veren Kubra, Selma bak Selma derken mimin üzerinde ne var? Fetha var değil mi? Üstün var yani EA sesi. Leyla derken lamın üzerinde ne var? Fetha var. Ve kendisinden sonra, feta'dan sonra ya gelmiş. işte buna da ne denir? Elifi maksure denir. Mühendislik alametidir. Demek ki bir kelimenin sonunda baktık, kapalı ta gördük mühendis. Kapalı ta yok, elifi Maksura var, bu da mühendestir. Bir tane daha mühendislik alameti var. Bir tane daha mühendislik alameti var. O da nedir? O mühendislik alameti de nedir? Elifi memdudedir. Bir elif, hareketsiz, elif zaten hareketsiz olur. hareketsiz eliften sonra da bir hemze. hareketsiz eliften sonra da ne gelir? Bir hemze. Şakra'u. Şakra'u. Sarışın demek değil mi? Ee, bak, en sonuna baktığınız zaman, şakra'u kelimesinin en sonuna baktığınız zaman bir elif var. Eliften sonra da ne var? Bir hemze var. İşte buna ne denir? Şakra'u. Muenneslik alameti denir. Samrau. Samrau. Esmer demektir değil mi? Esmer. Semra'u. Nedir? Muennes Mü bir kelimedir. Hadra'u. Hadra'u. Dikkat edin. Muennes bir kelimedir. Çünkü sonunda bir e, hemze var. Hemzeden de bir elif var. Anlaşıldı mı? O halde bir kelimeye baktık. Bu kelimede kapalı ta veya elif maksure veya elif-i memdude varsa bu kesin müennes'tir. Bu kesin nedir? Müennes'tir. Ama bunların hiçbiri yoksa bu da müzekkerdir. Bu da müzekkerdir. Teknis ve teskir açısından isimler anlaşılır değil mi arkadaşlar? İkiye ayrılıyor. Müzekker isimler, müennes isimler. Canlılarda kolay işimiz kolay. Erkekse müzekker dişi ise müennes. Cansızlarda bunda da kolay. Mühendislik alameti varsa müennes, yoksa müzekker bitti. Yoksa müzekker. Mesela el-kalamu. El-kalamu müzekker mi müennes mi? Müzekker değil mi? Çünkü cansız ve müenneslik alameti yok. El-beytu. El-beytu müzekker mi müennes mi? Müzekker çünkü dişilik yani müenneslik alameti yok. Burada iki tane önemli not var. İki tane önemli not var. Onları da söyleyeyim. Hani müenneslik alameti derken, müenneslik alameti derken, dedik ki, ee, bunlar şey olmalı, müenneslik alametidir. Elif-i memdude veya elif-i maksure, müenneslik alametidir dedik. Ancak bunlar, Zait yani fazladan olmalı. Kelimenin kendi kök harfinde bulunmamalı. Zaten tanıma baktığınız zaman diyoruz ki müenneslik alameti. Tanıma baktığınız zaman müenneslik alameti diyoruz. Yani e, Leyla dediğiniz zaman oradaki Ya ve kendisinden önceki Fetha bu elifi nedir? M mahsuredir. Bu müenneslik alametidir. Kelimenin kökünden değildir. Şakra'u dediğiniz zaman bu bir alamettir. Alamet olmak üzere gelmiştir ona. Kelimenin kendi kök harflerinden değildir. Ama mesela du'a'un duaun dediğiniz zaman du'a'un bakın e, dikkat edin sonunda yine bir elif. Eliften sonra bir hemze var ama bu e, elif-i maksure değildir. E, elif-i memdude değildir. Şekil olarak elif-i memdude gibi görünüyor. Ama duaun derken oradaki a'dan sonra elif nedir? Kelimenin kendi şeyindendir. Aslı daadır değil mi? Kelimenin kendi kök harflerindendir. O halde elif-i meksurenin ve elif-i memdudenin zayid olması kelimenin kök harflerinden olmaması gerekir. Mühendislik olabilmesi için. Bir de ikinci önemli not. Bazı kelimeler vardır ki bunlarda hiçbir mühendislik alameti yoktur. Ama bunlar nedir? Mühendestir. Mesela vücudumuzda bulunan ve iki tane bulunan. Her şey mühendestir. Göz iki tane bak. Göz iki tane. Kol iki tane. Ayak iki tane. Mesela aynun. Göz demek mühendislik alameti yok bak. Aynun. Göz demek mühendislik alameti yok. Anlaşıldı mı? Ee, mesela hacip. Hacip. Kaç demek mühendislik alameti yok. Ama mühendestir. Rijilun. Ayak demek, müennestlik alameti yok ama müennestir. Bunlara manevi, mesela cehennem, manevi müennestir. Fe'sün, balta, manevi müennestir. Bunlar zaman içerisinde sözlüklerden öğrenilerek e, bu konudaki bilgi elde edilecek. Aslında daha detay söylenmesi gereken şeyler de var. Mesela mübalağa sigaları vardır. Fe'aletün vezninde gelen mübalağa sigası vardır. Buradaki te'ye müennestlik alameti değildir. Mesela allâmetun derken burada t müennestlik kelameti kesret. Çok bilgili manasındadır. Ve hakeza e, yine bazı müzekker isimlerde kapalı t bulunabilir. Mesela usame derken kapalı t var değil mi? Hamza derken kapalı t var. Talha derken kapalı t var. Ama bunlar müzekker değildir. E bunları zaman içinde inşallah öğreneceksiniz diyor. Dersi bitiriyoruz ve elhamdülillah rabbil